açık beyin my brain nöro Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürbit. Efem günaydın. Günaydınlar efendim. Ee, uzun bir ayrılıktan sonra tekrar Hakan Gürbit'e hoş geldin yuvaya diyorum. Sefalar gördüm diyorum ben de. Biraz uzun oldu. Ee, bu... Uzun ayrılığın herhalde telafisi önümüzdeki iki programda gelir diye düşünüyorum. Bütün gayretimizi gösterelim. Bu bayram nefesinden başlamakla birlikte bir daha Allah ayrılık vermesin. Tabii ki, tabii ki. Sen bir süre önce gittiğim bir kongrenin ardından çok söz edilen, artık gündelik yaşantımız içine giren meşhur Alzheimer hastalığındaki kavramlarla ilgili anlayışlarla ilgili bir değerlendirme yapalım demiştin ee, aslında birçok insanın ilgi duyduğu yani e, hastalık riski taşısın taşımasın ailesinde olsun olmasın şey olarak e, bilgilenmek istediği bir konu olduğu için şimdi ben bu konuyu açmak istiyorum söz senin ee, peki şimdi beni çok heyecanlandıran bir kongreydi bu e, işte biliyorsun sıklıkla birlikte gittiğimiz e, bundan 3 yıl öncesine kadar 2 e, yılda bir yapılırken olağanüstü e, taleple artık her yıl yapılmaya başlanan e, dünyanın en ünlü en kalabalık e, uluslararası alzheimer kongresi bu. Hı hı. E, doğrusu hani beni epeyce heyecanlandırdı. Dur bakalım seni ve dinleyicileri de heyecanlandırmayı başarabilecek miyim? Niye heyecanlandırdı? İşte bir zamandır aslına bakarsan işte hep izliyoruz. Bir dizi yenilgilerden öğrenmeye çalışıyor alanımız. Ne oluyor işte yıllar yıllar süren araştırmalar sonunda epey gelişen ve etkili olacağı düşünülen bir molekül e, klinik çalışmalardaki aslında bir bir, bir e, kaç programı da belki e, alanımızda ilaç geliştirme nedir klinik çalışmalar nedir nasıl evet. bir ilaç e, bir hastalık da, da tedavi olarak tescil edilir belki buna da e, ayırmakta fayda var. Evet e, alzheimer hastalığı bu ilaç geliştirme e, süreçlerini çok iyi temsil eden e, alanlardan biri işte. bir molekülün aday olarak tespit edilmesinden e eczanelerde satılır hale gelmesi herhalde bir e 14-15 yıl gerektiren bir şey. Hı hı. Özellikle Alzheimer hastalığında ve işte milyonlarca e doların harcanması gerektiren bir, bir süreç bu. E işte 1990'lar boyunca e Alzheimer hastalığında işte baş döndürücü gelişmelerle hastalığın mekanizmasını herhalde Epey bir çözümlediğimizi düşündük. Ee, ve dolayısıyla bu çözümlenen mekanizmalara e, hedef alan e, yeni moleküller e, e işte hastalığın mekanizmasını e, hedeflediğine göre çok da elimizde olan mevcut moleküllere göre çok da e, radikal bir biçimde hastalığın kaderini değiştireceği düşünülüyordu. Eğer ki işte klinik çalışmaları geçer, geçersin. Ama işte e, çoğu Dinleyicimizin de eminim ki e, duymuş olduğu bu Alzheimer aşısı başarısızlığından başlayarak hemen her yıl e, başarısızlık öyküleri e, dinler olduk. E, de, demin de e, söylediğim gibi her bir başarısızlık öyküsü aynı zamanda e, milyonlarca dolarlıkta bir maddi kayıp e, anlamına geliyor. Bu şimdi e, aşı artık öyle mi kabul ediliyor? E, Hayır enteresandır. E, Alzheimer çalışmacıları e, nasıl diyeyim e, başarısızlıktan yılmıyorlar. E, bu 10 yıl aynı zamanda bu niye başarısız olduğunun da titizlikle çalışılıp bundan ders alınıp e, yeni adımlar atılmasının da 10 yılı belki işte şimdi elimizde çok daha e, gelişkin çok daha umutma adeden e, aşı adayları var ama işte, yani yine e, mekanizma temelli herhangi bir e, ...tedavi daha rüştünü ispatlamış... <Gülüyor> ...değil. Ne e, heyecanlandırdı... ...beni dersen... ...neyi e, ifade etmeye çalıştım. Muhtemeldir ki bu başarısızlıkların arkasında da... E, ...hep... E, ...diğer... E, ...alanın gelişimini konuştuğumuz... ...hani kognitif nörobilimin gelişimini konuşurken... E, ...işte beyin davranış <Gülüyor> ilişkilerini konuşurken... ...hep <Gülüyor> ifade ettiğimiz bir... E, ...temel paradigmalar var. O... E, Temel paradigmaların içinde kalındıkça işte bir noktadan sonra artık modası geçmiş bir takım fikirlerin çarpışmasından öte gitmiyor. Temel paradigmanın değişmesi gerekiyor ki bir adım öteye geçelim. Sanki Alzheimer hastalığı için de böyle bir şey gerekiyor. İşte 1906 yılında Alois Alzheimer bir 50'li yaşlarında bir kadın tarif ediyor aslında standart Alzheimer hastalığı için de atipik bir vaka. Nispeten genç başlamış, e, psikiyatrik belirtilerle başlamış, öyle Alzheimer temasından alışık olduğumuz e, ilerleyici e, unutkanlık yani oldukça atipik bir vaka. E, bu vaka bir nevi deyim yerindeyse e, işte alanın e, Havva vakası diyebileceğimiz e, e, vaka oluyor. Ama a, aynı zamanda da e, Belki bir 70 yıl boyunca Alzheimer hastalığının son derece <gülüyor> nadir, öyle ya, böyle e, erken başlangıçlı, e, atipik psikiyatrik belirtilerle başlangıçlı vakalara sınırlayacak olursak, e, bunlar nadir. E o zaman 1970'lerin ortalarına kadar da Alzheimer hastalığı e, nadir görülen bir e, senilite öncesi, yaşlılık öncesi bir e, demans olarak düşünülüyor. E, bilirsin, işte 70'lerin ortasında. E, Amerikalı ve İngiliz araştırıcılar birbiri ardına e, e, yayın yapıyorlar ki bilinen işte e, senil demans denilen şey, yaşlılık demansı denilen şey, a, şeydir aslında Alzheimer hastalığı ile bir ve aynı şeydir. Asana bir paradigma değişikliği. Evet. E, 1900 yani bir 70 yıl sonra birdenbire e, artık düşünmeye başlıyoruz ki Alzheimer hastalığı öyle seyrek son dönemde sık. Şey. Öyle artık biliyoruz ki senil demanslar Alzheimer e, hastalığıyla bir ve aynıdır. Sözünü unutma. E, bu paradigma değişikliği hemen yanında bir büyük paradigma değişikliğini daha getirdi. Çünkü Alzheimer'i yaşlılık öncesi demans kabul ederken geri kalan demansların büyük bir bölümünü yaşlılık demansı, yaşlanma ile gelen demans olarak kabul ediyorduk. Hani, Aterosklerotik evet, işte. demans olarak kabul ediyorduk. Dolayısıyla bu ikinci değişen paradigma da... ...yaşlanmanın zorunlu olarak demansa yol açmayıp... ...içinde hastalık prosedürleri olması Hı -hı. gerektiği konusunda. Yani hastalık süreçleri yine ileri yaşlanmaya da genelleştirilmiş oldu. Evet. Evet. Çok doğru. Ve değil mi? Yine... Bu bir e, modern paradigma, Alzheimer e, hastalığı için en azından modernite paradigması denilecek bir şey ama yine e, ne gerekiyor? Yine o e, dönemin düşünce biçimiyle e, bir yaşlının birdenbire zihinsel problemleri nedeniyle engellendiğini e, düşünmemiz gerekiyor. Yani ne oluyor? demans bunama dedi, denilen şey bu e, Bellek problemi başta olmak üzere çoğul zihinsel problemler günlük yaşamı etkilemektedir. Bu nedenle engellenmiştir yaşlı. E ama yine bir yandan da biliyoruz ki Alzheimer hastalığı insanı birdenbire böyle zihinsel engelli yapmıyor ki. Hı hı. Çok e, uzun yıllar geçmesi gerekiyor e, o aşamaya gelene kadar. Çoğu da tanınmamış yıllar. E, değil yani mi? şeyin e, tanınmadığı yıllar. Hı, tam da onu demeye çalışıyorum. O tanınmamış yıllar aslında... E, işte yaşlıların normal problemleri olarak geçiştirilip gidiliyor. Bu normal problemler içinden bazı yaşlılar zihinsel engelli olduklarında artık tamam Alzheimer hastası adını alıyorlar. Buna rağmen bu modernite işte bütün diğer alanlarda olduğu gibi bir, bir işte yoğun bir sorgulama biçimiyle ne oluyor da oluyordu? de iteliyor, kakalıyor. İşte 80'ler, 90'lar geçen yüzyılın son 2-10 yılında hani gerçekten son derece çarpıcı bilgiler öğreniyoruz. Öğreniyoruz ki işte bütün bu sinsi başlayan, yavaş seyreden, prototipi Alzheimer hastalığı olan en sık görüleni ama nörodejenatif hastalıklar dediğimiz... Büyük bir bölümü e, zihinsel engelliliğe, bu tür demansa neden olan, işte ama Parkinson hastalığı gibi pekala bir e, hareket engelliliği de yaratabilecek hastalıklar, aslında e, beyinde normal işlev gören bir e, hücresel proteinin, e, bazen genetik nedenlerle, bazen çevresel nedenlerle, çoklukla iyi aydınlatam olmamış nedenlerle fiziksel konformasyonunu değiştirip, kendi üstüne katlanıp, Artık e, işlevini göremez olması ve e, tabiri caizse de bir, bir nevi çöp olarak e, beyinde birikmesiyle e, tetikleniyorlar ve ilerliyorlar. Hı hı. Öyle ya bu e, beyinde bir takım çöp toplama mekanizmaları var. Buna e, beynin plastik yeteneği nöroplastiste diyoruz ama bu nöroplastistin yani yetersiz kaldığı bireylerde yine çevresel ve genetik koşullarla. Muhtemelen ortadaki çöp temizlenemez olduğunda işte o çöp hangi beynin hangi bölgesinde birikiyorsa işte daha önceki programlarda da zaman zaman değinmeye çalıştığımız gibi beynin coğrafyası, zihinsel işlevleri bir biçimde kendinde barındırıyor. Bu durumda Alzheimer hastalığının da merkezinde bellek kusuru var madem düşünebiliriz ki çöp birincil olarak ve en ağır biçimde beyindeki bellek bölgesini de birikmeye <gülüyor> ve temizlenemez olmaya başlıyor. Ee, peki e, belli bir e, kimyasalın eksikliği e, olduğu, asetilkolin denilen maddenin eksikliğine bağlı olduğunu e, e, kanıtlıyoruz, anlıyoruz zaman içinde. Öyle ya e, Neurolojide, merkez sinir sisteminde e, tedavi demek esas olarak beyin kimyasının manipülasyonu. Madem Parkinson hastalığında dopamin eksik, onun yerine koyduğumuzda e, hastalık epeyce düzeliyor. Öyleyse e, Alzheimer hastalığında eksik olan şeylerden biri asetilkolin, belleğin kimyası, onu yerine koyunca düzeltiriz. Eh, sonunda başarılı bir molekül bul bulunuyor. İşte biliyorsun 90'ların ortasındayız. <Gülüyor> Alzheimer hastalığının ilk tescil edilen... E, İlacı böyle bir ilaç, asetilkolini manipüle etmeye yarayan mucizeler yaratmıyor bu ilaç. Ee, mütevazi etkileri oluyor fakat kanıtlanan da e, hastalığın da e, değişiklik yaptığı şeklinde bir kanıt da ilk kez böylece çıkmış oluyor. Ee, peki. 2000'li yıllardan itibaren şimdi şeye geçmeye çalışalım. Bir, bir yeni paradigma değişikliği ihtiyacına. Niye? İşte en, tam da işte en başta söylemeye çalıştığım bütün bu milyonlarca dolara mal olan bu kez biriken çöpü doğrudan temizlemeye yönelik mekanizmaların birbiri ardına başarısız kalması. Şey. Şöyle e, düşünmek daha, böyle bir analoji bana daha e, çekici geliyor e, Oğuz abi ne dersin bilmem. E, mesela bir onkolog tutup da e, kanser tanısını e, metastaz aşamasında e, yapmış olsaydı bundan pek de böbürlenecek bir e, yön bulamazdı öyle değil mi? Evet. Yani işte, e, işte onkolog için <gülüyor> metastatik kanserli bir hasta epeyce... Oyunu kaybettiği bir Tabii. aşama zaten. Epeyce geç bir aşaması. Dolayısıyla ne kadar erken, hatta değil mi daha hücrenin içinde o in derken Tabii. yakaladığı zaman aslında e, başarı umudu çok yüksek. Oysa biz e, Alzheimer nörologları ne yapıyoruz? E, hastalığı ancak e, bunama aşamasında, demas aşamasında ki, e, ki tanıyoruz. O orta ileri evre. De, de, bir, yani yani bir, bir bir birçoğu daha geç aşamalarda daha da daha ge geç. geliyor tabii ki işte e, kültürel geri plana vesaire ama tabii. tut ki en erken evrede e, yakalada yine en erken evrenin tarifi de hala e, bir demans olmasını gerektiriyor yani hmm. zihinsel e, problemlerin günlük yaşam aktivitelerine günlük yaşamı etkilemesi koşulu var e, mevcut kriterlerde. Ama yine e, onkolo görlerine dönersek onkoloğun Erken evrede tanı koyması çok zor. Yani yakalaması büyük bir başarı. Tedavi açısından hakikaten çok yararlı bir şey ama o hücre tipinin tanımlanması, e, kriterlere uydurulması ve kanser denebilmesi ne kadar zorsa Alzheimer nöroloğunda veya bir nöroloğunda o erken evrede bu Alzheimer demesi aynı şekilde zorluk içeriyor. Yani böyle Enteresan şeyler var. Bu kriterleri evet. de doldurmadığın sürece de tedavi sıkıntıya giriyor. Evet şöyle bakalım. Hani bu bir e, a, zorunlu sağlıklılık ideolojisinin pompalanması. İşte evet. bütün o e, satışı çok yüksek olan o check-up denilen e, sağlık kontrolleri vesaire. Ama e, bu... Planlı programlı ve maliyet e, hesabı iyi yapılmış e, bir takım alanlar var ki e, bunlar da kontrol hayat kurtarıcı oluyor gerçekten. Evet, evet. Ya da şu check-up lafını kullanmaktan e, pek hiçbir zaman az etmedim ama pratik olarak öyle diyeceğiz. Evet tabii. Öyle ya e, işte... E, biz artık ne bileyim kandaki yüksek yağ düzeyini tedavi etmek için bir insanın e, enfarktüs geçirmesini, kalp krizi geçirmesini beklemiyoruz. Tabii. Biliyoruz ki belli bir e, yüksek kan kolesterol düzeyi e, gayet kesinlikle bir takım ihtim, ihtimaliyet oranlarıyla e, gelecek yıllardaki e, <gülüyor> kalp krizini ya da işte beyin inmesini öngörebiliyor pekala. Tabii, tabii. E, o zaman şöyle düşünelim. Tabii. İşte az olmayan e, biçimlerde e, işte e, ille de hekim olmak gerekmek sizin çevremizde belli bir yaş üzerinde e, unutkanlığı fark edilir ama henüz zihinsel e, problemleri e, yaşamını engellemeyen e, bir dolu insan var. Tabi. E, bunların hangisi? Tabi. Evet. Tabi. Deme, Alzheimer ee, demansına gelişecektir. Ama aslında hangisinde Alzheimer hastalığı ha, halihazırda hazırda? Zaten başlamıştır da. Hali hazırda vardır. E, şu süre gitmektedir. O, tabii tabii. E, ne yapalım? Bir müzik arası verelim mi? Olalım. O, verelim. Verelim. E, şey dinleyelim hadi. Geçen e, haftalarda e, programını yaptık. 7 Ölümcül Günahı e, hep Marian Faithful'dan izledik. E, dinleme sözünü e, yerine getirememiştik. Beste Kurtweil e, söz Maria Faithful e, ilk ölümcül günahtan e, tembellikten başlayalım. for an armchair. Lazy bones of father, can it Unless you came and hauled her off the mattress. Lazy bones of father, can it The lazy slut would lie in bed all morning. Lazy bones Respectful child, Daisy was a model of Did what she was told and showed affection for her parents. Daisy was a model of modesty, but this is what we told her when she left home. Daisy was a model of Of us, and mind you, keep your nose down to the grindstone. <laughs> E, peki, e, benim de e, sahip olduğum ölümcül günahlardan biri olan e, tembelliği e, dinledik Kurt Wilde bestesi Marian Faithful'dan. E, tabii ki seni tenzih ederim. Hayır, ben de seni tenzih ediyorum. Ben, elini kaldırıp bana itiraz etme da Ortadan kaldırıyorsun. E, peki. Bu, şey, kişisel bir yorum yani bu. Peki, önümüzdeki... E, haftalarda ölümcül günahlara devam ettikçe belki paylaştığımız günahları da göreceğiz, bulacağız, bulacağız. bulacağız. Ya da itiraf etmeyelim evet. dinleyiciler bize atıfsınlar. Peki az zamanımız kaldı. Evet. Önümüzdeki haftada devam ederiz. Dev devam ederiz. Bir yere gelmeye çalışıyorum. Peki öyle görünüyor ki işte bir zaman Belki de işte hastalığın yüz yıla yakın bir zamanında bu hastalıkla uğraşan klinisyenlere bu kadar geç kalmak çok da dokunmadı çünkü işte epeyce müdahalesi mümkün olmayan çok geç olan doğal seyri değişemeyen elde bu buna müdahale edecek olanakların olmadı bir hastalık olsa olsa hasta ve hasta ailesiyle sıkıntılarını paylaşmak ve işte günlük, aylık, haftalık e, e, konforlarını elden geldiğince sağlamaktı o zamana kadar klinisyenlerin görevi ama işte e, 100 yıl bitti yeni yüzyıl yıl geldi hastalık mekanizmalarını artık e, sular seller gibi bildiğimizi zannediyoruz e, e, o zaman işte ne yapalım bu e, ilerleyici unutkanlığı olan ve henüz demans gelişmemiş hastaların hangileri acaba tabi e, e, Gerçekte Alzheimer'dır. Bunları anlamaya çalışalım. Bir yandan da bu mekanizma temelli ilaçları verelim. Ama işte alanın katı kuralları gereği Alzheimer hastalığı ilacı geliştirecekseniz Alzheimer hastalığını nasıl tarif ettiğinizle sınırlısınız bir kere. Öyle değil mi? FDA gibi Amerikan ilaç Düzenleme Ajansı ya da Avrupa Ajansı gibi ajanslarda biz bu şekilde bir Alzheimer ilacı ise ve Alzheimer hastalığı da ee, ancak demans geliştirmiş e, hastalarla tarif ediliyorsa o zaman bunları aldığınız klinik çalışmalar. Bir bir ardına bunlar yenilgili sonuçlanıyor. Evet. E, o zaman insan doğal olarak mantıkta da düşünüyor ki herhalde değil mi? Onkolog metastazı tedavi ettiğinde nasıl baştan geç kaldığını biliyorsun. Tabi. Herhalde çok geç kalıyoruz. Ama bir yandan bu ilerleyici unutkanlık e, gösteren. Ee, bütün belli bir yaşa aşmış kişilerde illaki illaki e, Alzheimer demansı geliştirmiyorlar. Sıfır böyle klinik olarak tarif edecek olursak. Öyle ya e, işte ben 50 yaşımı geçtim artık e, o sınır e, yaşın üzerinde olduğuma göre e, yani bir gözlemci tarafından e, teyit edilen unutkanlığım dolayısıyla benim elimden tutup bir e, unutkanlıkla uğraşan bir hekime e, götürebilirsin. Oradaki e, ekip de işte bir takım ölçüm araçlarıyla, bellek testleriyle, şunlarla bunlarla objektif olarak saptadıkları zaman bu uh, henüz daha uh, günlük hayatı etkilemeyen unutkanlığı o zaman bir tanı almış oluyorum. Bu iki buçukuncu paradigma denilebilir belki de. ee, Bu tanının adı hafif kognitif bozukluk. Evet. Ee, e, bu erken Alzheimer, silik Alzheimer, gizli Alzheimer tanısı olsaydı mesele yoktu. Hafif kognitif bozukluk. Ne demek bu? Bu tür hastaları alır, beş yıl izlersek bunların yarısı Alzheimer demansı değiş, geliştirecek demektir. Hı hı. Ama diğer yarısı aynı kalacak. Hatta bir bölümü de düzelecek bile. Oldukça kirli bir torba problemi çözmüş değil. Zamanımızın sonuna geldik. İstiyorsan... Bu noktadan devam etmeye çalışalım gelecek haftada. Ah tabii çünkü e, bu ilerleyiş içinde e, gerçekten önerilerle birlikte yeni problemler ortaya çıkıyor. Bunun konuşmamız lazım. Evet ne Öyle kadar e, heyecan yaratıp e, bu <gülüyor> haftaki dinleyicileri gelecek hafta e, da bulabileceğiz bakalım. Ee... Peki hoşçakalınız efendim. Hoşçakalınız. tick vein my brain nöro felsefe politika Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıdağ ve Hakan Gürlük